879. konu, Hazreti Peygamber'in, kızı Fatıma'yı Hazreti Ali ile evlendirmesi, Hazreti Ali şöyle anlatıyor, Fatıma'yı Hazreti Peygamber'den isteyenler olmuş fakat benim bunlardan haberim olmamıştı, bir gün kariyelerimden biri bana, Fatıma'yı istediklerinden haberin var mı, diye sordu, ben de, hayır, dedim, bunun üzerine o şunları söyledi, onu isteyenler olmuş ama Hazreti Peygamber vermemiş, Peki sen niçin gidip onu istemiyorsun? Söyler misin? Neyle evleneceğim? Evlilik için varlık gerekiyor, benimse hiçbir şeyim yok dediğimde de o, bana kalırsa Hazreti Peygamber bu durumda da Fatıma'yı sana verir dedi. Sonra beni devamlı teşvik etti. Nihayet Hazreti Peygamber'e gidip Fatıma'yı istemeye karar verdim. Ancak huzuruna vardığımda utancımdan ne konuşacağımı şaşırdım. Yeminler ederim ki Hazreti Peygamber'in heybetinden tek bir kelime dahi konuşacak Halim kalmamıştı. Hazreti Peygamber, niçin geldin ey Ali, bir ihtiyacın mı var, dediler. Bense cevap vermedim. Benim Halim'den anlamış olmalı ki, yoksa Fatıma'yı istemeye mi geldin, buyurdular. Bunun üzerine, evet, dedim. Hazreti Peygamber, onu kendine helal edinmek için mehir olarak verebilecek neyin var, dediler. Ey Allah'ın Resulü, hiçbir şeyim yoktur, cevabını verdim. O zaman peki sana vermiş olduğum zırhı ne yaptın buyurdular? Hala bende duruyor dedim. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bu zırhat Hatme bin muharip kabilesinin yaptıklarından olup 400 dirhem kıymetindeydi. Böylece Hazreti Peygamber Fatıma'yı seninle evlendirdim. Ancak onu kendine helal edinmek için o zırhı Fatıma'ya gönder buyurdular. İşte Fatıma'nın mehri bu zırh oldu.